İslam adına sorumluluk almak emanettir. 1. Kardeşimle hasbi hal. Emanetin zikredildiği yerde iki kavram belirir. Eda ve hıyanet. Biz de hasbi halimize bu kavramlar üzerinden devam edeceğiz. Bir önceki hasbi halimizde sorumluluğun önemi ve beklenti içinde olmanın sıkıntılarına değindik. İslam için Müslümanların maslahatı adına sorumluluk almak Allah'ın sübhane ve taala'nın lütfudur insanın kendini ilgilendirmeyen işlerle uğraşması, hayra muvaffak olamaması, Allah'ın Sübhanehu ve Teala'nın ondan yüz çevirdiğinin alameti olduğu gibi, İslam'a hizmetle şereflendirmesi, bu aziz dava adına sorumluluk yüklemesi ise, Allah'ın kulu için hayır dilediğini gösterir. Rahman olan Allah, kulu için hayır diledi mi, ona hayrın yollarını kolaylaştırır. İslami çalışmalarda yerini almak, hizmette bulunmak bu baaptandır. Ancak her nimette olduğu gibi, sorumluluk ve hizmet nimetinde de bazı kayıtlar vardır. Kişi, Allah'ın lütfettiği bu nimeti, Allah'ın dilediği gibi yaşar ve şükrünü sözlü fiili eda ederse, muvaffak kılındığı nimet hayırla neticelenir. Bu insanın elinde olan bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine dünyanın zararlarını ve dünyalık hususunda onlar adına korktuğunu anlatıyordu. Bir adam şöyle sordu. Hayır şerle beraber gelir mi? Allah Resulü cevaben hayır ancak hayırla gelir. Dünya malı tatlı ve yeşildir. Baharın bitirdiği her ot yiyip şişeni ya öldürür ya da perişan eder. Usulünce yiyen müstesna. Bu mal tatlıdır. Kim onu hakkıyla alır ve yerli yerinde kullanırsa ne güzel yardımcıdır. Kim de hakkıyla elde etmezse yiyip de doymayan gibidir. Mutefekun aley. Ebu Said el Hudri. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem anlatmak istediği şudur. Allah Sübhanehu ve Teala malı Bahar mevsiminde çıkan otlar misali nimet olarak vermiştir. Hayvanlardan ara vermeden yiyen, Ya şişi patlar veya helak olmaya yakın bir hale gelir. Otları usulünce yiyen, acele etmeyen, Yediğini vücuttan atıp yenisine görelen ise, Bahar boyunca ziyafetini sürdürür. Birine ziyafet sofrası olan bahar mevsimi, Bir diğerine azap olur. Oysa yedikleri şeyler aynıdır. Bu örnekten dünya malına geçer. Allah Sübhanehu ve Teala dünya malını insanlara nimet olarak yaratmıştır. Bu yönüyle hayırdır onlar için. Kimi insan onu usulünce elde eder ve Rabbinin razı olduğu şekilde kullanır. O mal ona yardımcı olur. Dünya hayatını kolaylaştırdığı gibi ahiret hayatını da kolaylaştırır. Onu haksız yolla elde eden ve Rabbinin razı olmadığı yerde harcayan ise, Yiyip de doymayan, şişerek patlayan hayvan gibidir Vermek istediğimiz sonuç da budur Allah el-muhsindir Kullarına nimetlerle ihsan etmeyi sever Sürekli ona yönelip, ona kulluk edeceklere kapı açar Çünkü el-fettahtır Kul hak etmese de karşılıksız lütfundan ve rahmet hazinelerinden bahşeder Çünkü el-vahhabdır İslam davasına hizmet fırsatı da bu nimetlerdendir. Kim onu hakkıyla alır ve Rabbini razı etmek için kullanırsa, onun için dünya ve ahiret hayatını güzelleştiren bir nimet ve yardımcı olur. Kim de bu nimetle şereflendikten sonra hakkını vermezse, bu nimetle dünya ve ahiretini heder eden bir mühlis olur. Allah'a sığınırız. İslam davası adına sorumluluk almak, aynı zamanda emanet almaktır. Bu nimetin ahiret nimetine dönüşmesi için emanetin hakkı verilmeli, hainlerden olmaktan şiddetle sakınılmalıdır. Zira ismi dahi Selim kalpleri nefret ettirip kaçırmaya yeter. Hıyanet. Ebu Zer radiyallahu anh anlatıyor. Bana görev vermez misin ey Allah Resulü dedim. Elleriyle omuzuma vurdu ve şöyle dedi. Ey Ebu Zer! Sen zayıfsın. İstediğin şey emanettir. Kıyamet gününde ise pişmanlık ve rezalettir. Onu hakkıyla alan ve sorumluluğunu hakkıyla ifa edenler müstesna. Müslim! Bu nimetle şereflenmiş kardeşlerin dikkatlice düşünmeleri gerekir. Ebu Zer radiyallahu anh kimdir? Sahabenin en takvalılarından ve Allah yolunda bedellerin en çetinini ödemiş yiğitlerden bir yiğit. O, Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellemden görev talep ediyor. Allah Resulü, İslam adına alınan her sorumluluğun emanet olduğunu söyleyip, Ebu Zer'in hakkını vermeyeceğinden korktuğu için onu men ediyor. Bu ismine emanet lafsı laf olsun diye ıtlak edilen görevlerden değildir. Öyle bir emanettir ki, kıyamet günü pişmanda ve insanın küçük düşüp rezil olmasına neden olur. Sorumluluklar derken kastımızı yineliyoruz. Küçük büyük, kadın erkek, yaşlı veya genç, bir insandan veya cemaat lideri olup birçok insanın ilmi, siyasi, ahlaki veya sosyal gelişiminden sorumlu olan Allah'ın Sübhanehu ve Taala'nın dini uğruna taşın altına elini sokan herkestir. İslam davasına hizmetle şereflenmiş bu kardeşlerimizi muhasebeye davet ediyoruz. Bize tevdi edilen emanete vefa ve eda ehlinden miyiz? Hıyanet ve nankörlük ehlinden mi? Konunun hassasiyetinin ne kadar farkındayız? Kendimize ve kardeşlerimize bu noktayı sıkça hatırlatıyor muyuz? Şeytan bizleri hıyanet ehli yapıp bu nimeti helak vesilesi kılmak için elinden geleni yapıyorken bizler kendimizi sakındırıyor muyuz? Bir örnekle konunun Allah Sübhanehu ve Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki hassasiyetini ifade edelim. Umulur ki bu konuda hasbiyal eylediğimiz kardeşlere muhasebelerinde yardımcı olur. Beni Kurayza Yahudileri Allah Resulü'ne hıyanet etmiş, ahitlerini bozmuşlardı. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu an hükmüne razı oldular. Sa'd erkeklerin katline, kadın ve çocukların esir edilmesine hükmetmişti. Bu hükmü duyanlardan biri de Ebu Lübabe bin Abdul Munzir radıyallahu an idi. Yahudiler ona yönelmiş Kadınları ağlamaya başlamıştı. Bu durumdan etkilenen Ebu Lübabe eliyle boğazını göstermiş ve kesileceklerini işaret etmişti. Gerisini Ebu Lübabe'den dinleyelim. Vallahi ayaklarım yerinden oynamadan Allah'a ve Resulüne hıyanet ettiğimi anladım ve kendini mescitte bulunan direklerden birine bağladı. Allah yaptığından dolayı tövbemi kabul etmedikçe bu mekandan ayrılmam. Allah'a söz veriyorum ki bir daha beni Kurayza'nın yaşadığı yere adım atmam ve kimse beni Allah ve Resulüne hainlik ettiğim o topraklarda göremez. Bu olay üzerine şu ayetler indi. Enfal suresi 27 Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Bile bile emanetlere de hainlik etmeyin. Bakınız, Taberi tefsiri İbni Kesir Tefsiri, Siret İbn Hişam Evet, Ebu Lübabe radiyallahu anh, bir mecliste bulunup hükme şahitlik ediyor ve bunu sadece el işaretiyle gösterip ifşa ediyor. Yaptığı şey çok kısa bir süre sonra hayata geçecek. Yani ilelebet gizli kalması gereken bir sırrı açığa çıkarmıyor. O işaret etse de etmese de hüküm Yahudiler üzerinde uygulanacak, Vahiy bu noktada öyle bir işlemiş ki kalbine adımını atmadan hainlik ettiğine kanaat getiriyor. Mazeret, yalan ama lakin yok. Hemen Rabbine yöneliyor ve tüm insanların göreceği şekilde bağlıyor kendini. Semadan tevbesinin kabulü inmeden mekanı terk etmiyor. Öyle bir tevbe ki hıyaneti işlediği topraklara bir daha basmamaya yemin ediyor. İşte İslam davasında emanet kavramı böyle ele alınmalıdır. Sahabenin bu hassasiyeti Allah ve Resulünün bu konudaki hassasiyetinden kaynaklanıyor. Kalbi ölmüş veya nifakla mühürlenmiş kişi dışında kimse bu lakaba razı olmaz nefsi için. Allah'a, Resulüne davaya ihanet. Ebu Lübabe'nin radiyallahu bu hassasiyeti sıtkın, emanetlerde hainlik, Münafıkların alametidir. Münafığın alameti 3’tür. Konuştuğunda yalan söyler, sözünde durmaz, emanete hainlik yapar. Buhari, Müslim, Ebu Hureyre. Dört şey vardır ki, kimde bulunursa o saf münafıktır. Kimde o dört hasletten biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar, onda münafıklıktan bir haslet vardır. Emanete hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde bozar, düşmanlıkta haddi aşar. Buhari, Müslim, Abdullah bin Amr. Müminlerin emanetler hususundaki hassasiyetleri, Allah'a ahiret gününe olan imanlarındandır. El-Mümin ve Esselam olan Rableri, bu iki sıfatına aykırı olsa da hainliği cezasız bırakmayacaktır. Kulların en sevdiği hasretler olduğu için Mü'min ve Müslüman diye isimlendirmiştir. Onu, Sübhanehu ve Taalayı en iyi anlayan ve anlatan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kelimeyi Müslüman elinden ve dilinden selamette olunandır. Buhari ve Müslim. Mü'min, insanların mallarında ve canlarında kendinden emin olduklarıdır. İbni Hibban şeklinde tefsir etmiştir. Münafıklar bu manalardan yoksun oldukları için haindirler. Onların kalplerinde Allah'a ve O'nun yanında olanlara dair bir rabet yoktur. Hesap şuurundan mahrumdurlar. İslam davası için tehlikeli olmaları hatta asıl düşman diye isimlendirilmeleri bundandır. Nerede ve nasıl hainlik yapacakları belli değildir. Asıl düşman onlardır. Sakın onlardan. Münafikun 4 Allah Sübhanehu ve Teala insanlara yüklediği kulluk sorumluluğunu emanet diye isimlendirmiştir. Gerçek şu ki biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar. Onu insan yüklendi çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ahzab suresi 72 Allah Resulü kulların kalbine indirilene emanet demiştir. Huzeyfe radıyallahu an muhakkak emanet ilk olarak insanların kalplerinin membağına indirildi. Sonra Kur'an ve Sünneti öğrendiler. Sonra kişi uyur ve emanet kabzedilir. Yani kalbinden alınır. Öyle olur ki insanlar alışveriş yapar. Neredeyse bir kişi dahi emanetin hakkını vermez ve denir ki. Falanca kabilede emin bir insan vardır. Bir insana ne akıllı, güçlü, zarif denir de onun kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Buhari, Müslim özetle Hayrın başlangıcı emanet, şerrin ve fesadın başlangıcı emanetin insanlardan alınmasıdır. Öyle bir hal alır ki emin olan insanlar isimleriyle bilinir olur kulluk ve teklifin dahi emanet olarak isimlendirilmesi bizleri muhasebeye sevk etmelidir. Özelde İslam davasında üstlendiğimiz sorumluluklar, genel olarak da hayatımızda bize emanet olarak verilenler üzerinde düşünmeliyiz. Bizler bu emanetlerin neresindeyiz? Hayatımızda emanet olan her şey, beraberinde bize üçüncüsü olmayan iki sıfattan birini getirir. Hain ve emin. Allah Sübhanehu ve Teâlâ, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin omuzlarımızdaki emanetinde hangi durumundayız? Bu noktada düşünmek için önümüzde zaman var. Bu süre zarfında hayatımızda bulunan emanetleri ve bu noktada hassasiyetimizi kontrol edelim. Allah nasip ederse gelecek sayımızda madde madde emanetlere hıyanet ve eminliğin alametlerini Hasbi halimize konu edinelim. Bu yazı Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır.